Geçen haftadan devam. İyi ama hayvansal yiyecek tüketmeyi bırakırsam ailem ve arkadaşlarım üzülür. Bu amaya verilecek iki karşılık var. Biri ahlaki, diğeri de pratik bir mesele olarak yaklaşıyor duruma. Ahlaki karşılık şu. Bunu neden umursayasınız ki? Başkalarının fikirlerinin, ...sizi ahlaki açıdan doğru bulduğunuz bir şekilde yaşamaktan alıkoymasına müsaade mi edeceksiniz? Bir düşünün... ...Michael Wick'in yaptığı şey neden yanlışsa... ...hayvansal yiyecek tüketmek de o yüzden yanlıştır diyorsanız... ...başkalarının ahlaki düşünme biçiminize verdiği olumsuz tepkiyi neden umursayasınız ki? Bilakis... Aileniz ve arkadaşlarınızın büyük olasılıkla iyi insanlar olduklarını göz önüne aldığımızda, meseleye neden tam da sizin gibi bakmaları gerektiğini onlarla tartışmak isteyebilirsiniz de. Muhtemelen başkaları için diğer ahlaki inançlarınızdan taviz vermezdiniz. Madem artık hayvansal ürün tüketmenin temel ve ortak ahlak anlayışımıza uymadığı sonucuna vardınız, O halde onları mutlu etmek için bunu yapmaya devam etmenize gerek var mı? Bunu Michael Wick örneğiyle düşünün. Diyelim arkadaşınıza Wick'in yaptığı şeyin sizi dehşete düşürdüğünü söylediniz... ...ve arkadaşınız da size katılmadığını... ...hatta sizinle birlikte bir köpek dövüşüne gitmek istediğini... ...bunun onun için çok önemli olduğunu söyledi. Eğer gitmezseniz aranız açılacak... Sırf onu mutlu etmek için köpek dövüşüne gider miydiniz? Bu analiz yalnızca hayvansal yiyecek tüketme davranışı için değil, ahlaki olarak yanlış olduğuna karar verdiğiniz başka herhangi bir eylem için de geçerlidir. Ahlaki olarak yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şeyi sırf birisi bunu yapmanızı istiyor diye yapmamalısınız. Duruma pratik bir mesele olarak yaklaştığımızda Vereceğimiz karşılıksa şu Sizi köpek dövüşü izlemeye davet edecek pek insan yoktur herhalde çevrenizde Ancak hayvansal ürün tüketmediğiniz takdirde Çevrenizdekilerin büyük bölümü size olumsuz tepki verecektir Peki bu neden böyle? Bu sorunun cevabı en azından iki açıdan karmaşık Birincisi Sosyal hayatımızın çoğu yiyecekler etrafında dönüyor. Ailemizle, arkadaşlarımızla etkileşimlerimiz de yeme içme ortamında gerçekleşiyor. Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi çoğu insan ortada hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen sırf alışkanlıktan ötürü yemek yemenin hayvansal ürün yemek anlamına geldiğini düşünüyor. Masada ölü bir hayvan Ya da hayvansal ürün yoksa Doğru dürüst bir öğün yemediğiniz Düşünülüyor Birine hayvansal ürün Tüketmediğinizi söylediğinizde Sonuç olarak o insanla Başlıca ilişki kurma şeklinizi Değiştirmiş oluyorsunuz Ve belki de bundan sonra Bu insanlarla nasıl ilişki kurabileceğinizi Dert ediniyorsunuz Meseleyi başka bir şekilde düşünelim Yıllardır ...her bayram akşamı... ...büyük annenizin evinde ölü hayvan yiyordunuz. Büyük annenize... ...artık hayvan yemediğinizi... ...fakat hayvansal olmayan... ...yiyeceklerden yiyebileceğinizi söylüyorsunuz. Brüksel lahanası... ...fırında patates, salata filan... ...sizin için gayet iyi. Büyük anneniz ...herkesle birlikte masada oturup da... ...aslında yemek yemeyeceğinizi ...söylediğinizi düşünerek... ...size bozuluyor. Yani aslında... Hep birlikte bir bayram yemeği yemiş olmayacaksınız. Yemeğin sembolik anlamı böylece yıkılıyor. İkincisi, ahlaki olarak yanlış olduğunu düşündüğünüz için artık hayvansal yiyecek tüketmeyeceğinizi ailenize ve arkadaşlarınıza açıkladığınız zaman sanki onları ahlaksızlıkla itham ediyormuşsunuz gibi algılıyorlar ve buna alınıyorlar.